açcam. Nasılsin? Sesin yok, soluğun yok. Of ya. Çok özledim seni. Çok vaktim olmayacak. Arabayı park ettim şimdi de biraz şey yapayım istedim. Bir şeyler konuşayım sana, bir şeylerden bahsedeyim. Çok da bir şeyden belki bahsedemeyeceğim ama sesini duymak istedim O sırada bende Cigar İçeyim <Gülüyor> Ramazan'da çok şey olmuyor Nasıl diyeyim? Fırsatım olmuyor, şey yapmaya ee, Dışarı çıkmaya olsun ya da böyle ses kaydetmeye işte iki günde bir belki çıkabiliyorum ya da üç günde bir belki çıkıyorum çıkabiliyorum değil de çıkıyorum yani çok dışarıda bir işim yok yani öyle canım çekmiyor bu <gülüyor> ses kaydetme hiç bir zaman bırakamayacağımı biliyorum yani Bu son mi ses kaydımı Gerçi bak hep bu şeyi yaşıyoruz böyle Son ses kaydımı o kadar sevmedim ki Evet sevmemek değil Eveteki ki Değindiğim şeylere itibariyle güzel oluyor doğru da Neydi onun adı Böyle Böyle sen diyorsun işte ben onu seviyorum diyorsun Sen niye öyle hissediyorsun <gülüyor> diyorsun Manyak hmm. Böyle Sesim böyle şey olmuş Yumuşadıkça yumuşamış Naifleşmiş böyle Bilmiyorum ben dinleyince şey oluyor işte böyle Garip oluyorum yani sakız çiniyorum çakkıdı çakkıdı hmm. bir dakika laçkan benim senden bir şey duyuyorum hiç yani böyle Böyle devam edebilirsek güzel tabi. Böyle olmasını gerekiyor zaten. Ama sen sanıyorsun ki mesela ah, senin aramayacak olman ya da işte yazdıklarıma bakmayacak olman şeyi değiştirmiyor yani. Sadece şu an Ramazan diye performansım düştü. Buna emin olabilirsin. Ki şey diğer kitap zaten baya inceydi. Ama nasıl bir hikayesi olduğunu ben de hatırlamıyorum. Şimdi Şeye önce önce işte ailesinin hikayesini hikayesinden bahsetti. Şimdi yavaş yavaş kendi hikayesini giriş yapacak sanırım. Kısa zaten. Ama nedense tadı güzel diye yani öyle hatırlıyorum. O yüzden o kesim geldi. Yani eskisi kadar şey yapamıyorum. Bir şeyler paylaşamıyorum belki ama. ...içimden gelmediği için değil asla. İçimden çok şey geliyor. Emin olabilirsin. Daha da gelecek yani. Seni çok merak ediyorum. Her zaman yani seni buradayken de merak ediyordum. Hemen yan odamdayken de merak ediyordum. Arkanı döndüğünde de merak ediyordum. Şimdi zaten merak ediyorum. Buradan gittikten sonra merak ediyordum. Şimdi hele yani. Hiç sesini bile duyamıyorum. Son zamanlarda Şey böyle daha ağır basmaya başladı. <gülüyor> Olsaydık nasıl olurdu diye. Ve bunun hayalleri de çok fazla artmaya başladı. <gülüyor> Pardon canım. Şöyle ki işte zaten bu çoğu zaman oluyordu da Arabaya biniyorum. Hem senle bir yere gittiğimizi hayal ediyorum. Herhangi bir yere. Araba içindeki hallerimizi hayal ediyorum. Beraber yemek yaparken daha çok sen yapıyor olacaktın ama beraber işte. Beraber yapar, yemek yaparkenki hallerimizi hayal ediyorum çok fazla. Hepimizin halini merak ediyorum ama sadece ikimizin değil. Sonra bilmiyorum ya. Pardon ya. çok şey hallediyorum noşka. Akşam sohbetlerimizi yatak sohbetlerimizi masajları masajlarımızı sarılışlarımızı Birbirimizi sarıp sarmalamazı o kadar çok hayal ediyorum ki. E Tabii daha başka şeyler de hayal ediyorum. Bir kere paylaştım onu daha. Daha zamanı var. Belki öyle bir şeyi bir daha yaparım yani. Bilmiyorum. Kendimden geçiyorum bazen. Baksana, yalnızca bir hafta oldu sadece. Hatta nereden baksana, 8 gün oldu. Birbirimizi duymayalı. Ama, gel gör ki. Merak ediyorum işte. Belki haftalar geçecek, aylar geçecek. Sana sorsam, desem. O kördüğüm nasıl diye. Ne diyeceksin bana çok merak ediyorum. Bir şeyden şüphe duyduğum için değil. Yaramaz. Yani bir şeyden şüphe duyduğum için hiç değil. Ha şu an burada olsan, benim yanımda olsan ben de şuradan çıkıp gelsin var ya yani. Şu an arabanın içinde oturuyorum öyle. Düşünüyorum. Zaten şeye hep bakıyorum yani. Arabanın önünde bir yerinde falan kalp var mı diye. O kalbe bir defa bakıyorum var mı diye. Evet görmüyorum. Ama diyorum yani yine de şöyle arabanın içinde aptal aptal oturup. Şöyle işte ses kaydettiğim... Pardon canım. Ses kaydettiğim bir sırada şey olsa. Böyle ben işte ses kaydederken işte sağa sola bakıyorum, bir şeyler anlatırken ya da işte aracın içine bakıyorum falan. Bir yere odaklanıyorum ben anlatırken ama bir anda şöyle salak gibi böyle kafamı kaldırsam. Sen böyle arabanın önünden böyle yavaş yavaş gelip yan kapıyı açıp pat diye yanıma otursan. Demek beni hayatımda Edebileceğin en manyak yani. En manyak seviyede şey yaparsın. Hmm. Aptal edersin yani hatırlıyor musun ben aptal edişlerine? Patates yerken. Hadi o biraz şeyde. O da bambaşkaydı zaten. Ama bu <gülüyor> gidip geri gelmiştin ya. Manyak. Manyak. Yani ondan... Bin kat daha fazlasını düşün ya. Böyle atom bombası, hidrojen bombası ya. Böyle atılmış gibi düşün yani. Bütün hidrojenleri, hidrojen. Ya benim Türkçem niye böyle oldu? Bak konuşamıyorum. Bütün böyle hidrojenleri, böyle her parçasında böyle içimde hissediyorum yani. Arr. Çok yükseldim ya. ve her zaman Loçka her zaman şey yapıyorum yani diyorum şu an kendim ne haldeysem ben ne haldeysem nasıl hissediyorsam Loçkam da ona benzerdir hep beni düşünüyordur ne halde olduğumu merak ediyordur işte bir bakıma ben şey yapmaya çalışıyorum yine kendimden bir şeyler belki anlatmaya çalışıyorum hem bize dair bir şeyler anlatmaya çalışıyorum Canlı tutmaya çalışıyorum Canlı tutmak istiyorum Çünkü Ben o zaman canlıydım Yani o zaman O zaman güçlüydüm O zaman bendim yani Ama şimdi Şimdi her şey her şey tırışka yani. Kadın. Kadınım. Loçkağım. Seni çok özlüyorum. Hala çok istiyorum. Hep isteyeceğim yani. Çok seviyorum seni. Bu ses kaydını dinlediğinde eğer dudaklarımı bir öpücük armağan etmek istiyorsan Mutlu Sonsuz şarkısını en üste koyar mısın? Senden minimum düzeyde haber alabileceğim o durum bu yani. beni dinlediğini biliyorum. Ondan şüphem yok zaten de. Ama diyorum. Dudaklarımda öpücük olmak istiyorsan kocaman bir öpücük şarkımızı en üste koy. Olur mu? Olsun be. Seni çok seviyorum kadın. Gidiyorum ben şimdi. Hoşçakal. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, That's you Bye-bye